Dini, musiki, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ve Resul-ü Ekrem'in hadislerini ve onlardaki bulunan inceliği ifade eden bir mana ile ve ahenk ile söylemekte Sözlerin insanlar üzerindeki tesirini hepimiz biliyoruz. Bir nutukla orduları harbe süren ve ölüme kuşarak götüren söz olduğuna göre bu sözü ahenk söylemenin insan bölcündeki tesirini bir defa Bununla kıyas etmemiz lazım ki de. Bu sözümüzü de tanı, şimdiki çalınan, yapılan musikiyle dinleyenlerin ne gibi zevk safaya sefaya geldiklerini kendileri tattılar. Benim söylemime, söyle bile acet yok. Her millet, her insan musiki anlar. Hatta hayvanlar bile. Mesela, deve hayvanı musikiden çok güzel anlar, koyun keza. Bizim Anadolu'da, Türkiye'de çobanlar koyunları kavallan suya indirirler, sudan çıkarırlar, uyuturlar. Deve de böyle, 3 ay yolu arabın iadeliğiyle, 3 ay o, o sesini takip ederek yorulmadan gider. E, hayvanlara bu tesir ederse, insanlara en için tesir etmesin. Elbette tesiri büyüktür. bunda da manası şudur ki, âlim erbahta, ruhlar aleminde Cenab-ı Hak ''Elesu bir rabbiküm'' hitâbuna etmiş. Yani ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' Kullar da bela, ''Evet, sen bizim Rabbimizsin'' diye tahsik etmişler. İşte, musikiden insanların zevk duyması, bu kelam-i ilahiyedeki bulmanın unutmamaları ve hatırlamalarıdır. Muziki'nin okurması cennetin kapısının aralanmasına, gıcırtısını anlamanın bir manada o manadır. Bazılarına cennetin içerisinin, bazının dışarısını içerisini gösterir. Aşkı bilen ve aşkı neden ve aşkı anlayan kimse Muziki'den anlayabilir.